cennete gidecek amel işlemeyi, cehennemden uzaklaşacak amel işlemeyi, Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki ayetlere baktığımızda öyle ayetler vardır ki bütün sohbetlerde ana konu olacak, belki giriş olacak ve her meselede hatırlatılacak zihinlere kazınacak ayetler vardır. Bunlardan bir tanesi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti olduğu gibi bir de Allah Azze ve Celle'nin bütün namazlarda her rekatında okumamızı istediği ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur dediği suredeki o ayetlerin üzerinde şöyle hassasiyetle durursak neden Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri bize her rekatta okumamızı istediğini şöyle bir tefekkür edersek zannedersem yaratılış gayemizi, gidişatımızı, hesabı, mizanı her şeyi gözümüzün önünden şöyle bir geçiririz. Çünkü Fatiha suresinde dönüm noktası olan bir ayet vardır. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bu ayetten sonra surenin seyri değişerek Allah Azze ve Celle de artık kulum benden ne isterse veririm cümlesinin zikredildiği bir yer. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insanları yaratmış, insanlara türlü türlü hasletler vermiş, fıtri özellikler vermiştir. Yıllardır anlattığımız derslerde fıtrat, iman, imanın şubeleri, imanın artması, eksilmesi, tevhid, tevhidin şubeleri hep bunların üzerlerinde durduk. Ve fıtratta kulluğu ikiye ayırdık kulluğu ikiye ayırdık fıtratta kulluk tevhitte kulluk diye fıtratta kulluğa iman dedik Rabb'ı bilme dedik buna da ta Araf 172-173. ayette gelen Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarıp onlardan aldığı ahitten bahsettik ve insanlar yeryüzüne geldikten sonra önce bilme sonra buluğa erdikten sonra birleme dediğimiz olayla son nefesine kadar devam ettiğini anlattık. Ve aklın görevi sadece buluğa erene kadar buluğa erdikten sonra aklın görevi gelen vahye tabi olmakla mükellef dedik. Her ne kadar bunları anlatsak da kardeşlerim bazen dinlemeyle anlama dinleme, anlama, hayata geçirme çok çok farklı aksedebiliyor. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle kitabında birçok yerinde o kadar çok kurallar koymuş, o kadar çok şeyler bizlere hatırlatmış ki anlattığınla yaşadığın bir olsun. Veyahut sizin için, ahiret umanlar için en güzel numune Allah Resulü demiş. Veyahut İmanda sizin için örnek sahabe demiş. Veyahut Allah'ın boyası, inan boyanın demiş. Veyahut Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı yoktur demiştir. Hiç bu ayetlerle hayatınızı düşündünüz mü? Öğrenilen her mesele insanın cehaletini giderdiği gibi fıtri düşüncelerinden sıyrılıp vahye tabi olmaya doğru ne yapar? Adım attırır. Eğer bizler kendi hallerimize bırakılsak, bize göre zühd nedir? Sevgi nedir? Korku nedir? Günlük yaşamdaki hırs nedir? Herkes bulunduğu ortama göre, aldığı terbiyeye göre, cebindeki paraya göre düşünmeye başlar. Ama vahyi bir terbiyeye girdiğimiz zaman bu kavramların içini Allah'tan ve Resul'dan doldurduğumuzda birçok mesele hiç de anladığımız gibi olmadığını görürüz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki diyor, cebinde altından dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak. Şimdi herkes bu hadisten kendisini şöyle bir düşünsün. Hakikaten öyle insanlar var ki etrafında cebinde para pul yoksa geçimsiz, sinirli, asabi, kavga eden ama cebinde para varsa hele hele harcayacak, boşa da harcayacak parası varsa ne yapacağını ne edeceğini bilemez halde hatta birçok müsriflik yaptığını görürsün. peki müminler ne yapar? tabi biz hep Kur'an okuyup orada kaldığı için okuduğumuz bazen düşünme imkanı da kalmıyor o müminler hem yer hem de Allah yoruna infak eder değil mi? peki bunu kim yapar? mümin olan yapar sadece kendini mümin olarak atfeden değil işte bu konuda sahabenin yaşantısına gittiğimizde onların paylaşmasının onların servetlerini Allah yoluna nasıl infak ettiğinin onların ihtiyaç içinde Müslümanları tek tek tespit edip bütün servetini onlara harcadığının ve eve geldiğinde hanımı bize bir şey yok mu vallahi dağıtmaktan evi unuttum diyenlerin hatta hesabı yoktur. Ama bugün yaşadığımız ortamda hakikaten iman ettiğini söyleyen hakikaten ben de Müslümanım ben de Allah'ın dinini yaşıyorum diyen insanların okuduklarıyla yaşadıklarının çok farklı olduğunu görüyoruz. İşte bu da bazı kavramların anlaşılmadığını bazı Allah Azze ve Celle'nin öğrettiklerinin gereği gibi anlaşılmadığından ve idrak edilmediğinden kaynaklanıyor kardeşlerim. Düşünün evinizin içinin yandığını görseniz evde durur musunuz? Şimdi Mesela bir bayanın evde farenin gezdiğini gördü, görse ne yapar? Kendini dışarıya atar değil mi? Korktuğu bir şey evin içinde olsa durur mu? Aynen de Allah Azze ve Celle'nin öğretmiş olduğu, Resul'ün öğretmiş olduğu bir mesele bir Müslüman da olacak, bunun zıttına hareket edecek. O zaman korkmadığını, çekinmediğini, ürkmediğini gösterir veyahut da bu meseleyi anlamadığını. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Dünya bir oyun eğlence yeri değildir. Allah azze ve celle kitabında sizde olanlar tükenir ama Allah katında olanlar sonsuzdur diyor. Yine Allah azze ve celle kitabında Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir diyor. Bu yağmurun bitirdiği, ekicilerin de hoşuna gittiği bir bitkiye benzer. Sonra kurur. Sap sarı olduğu görülür. Sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha iyidir, daha bakidir. Yine Rabbimiz kitabında diyor ki Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlilik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır. Yine Rabbimiz insanların hangisinin daha iyi iş işlediğini ortaya koyalım diye yeryüzünde olan şeyleri yeryüzünün süsü yaptık şüphesiz ki biz yeryüzünde olanları kupkuru bir yaprak haline getirebiliriz ve en önemli ayetlerden bir tanesi de kardeşlerim eğer bütün insanlar küfre meyledip bir tek ümmet olma durumuna gelmeyecek olsaydı Rahman inkar edenlerin evlerinin tavanlarını üzerlerinde yükseldikleri merdivenleri evlerinin kapılarını üzerine yaslandıkları o sedirleri gümüşten yapar altın bileziklerle işlerdi. Bunların hepsi ancak dünya hayatının geçimliliğidir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Kur'an'a sünnete baktığımızda dünyanın hep değersiz, hakir ve kısa sürede suratlen yok olmaya doğru gittiğini ve ona değer vermemenin gerekliliğini vurgulayan, ahiretin ise şerefli ve devamlı olduğunu bildiren ve ona teşvik eden naslarla doludur. Kardeşlerim Allah hepinizin hayrını versin. Allah hepimize merhamet etsin. Allah Azze ve Celle bir kulun hayrını isterse onun kalbine dünya ve ahiretin gerçek yüzünü gösterecek bir haslet verir. Kul bununla artık her şeye bakar. Ve bu imanla her şeyi tercih eder. İnsanoğlunun çoğu hele hele Müslümanların çoğu züht hakkında hep kendi zevklerine işaret eden hallerine ve müşahedelerine göre tarifler yapmışlardır. Bakın tasavvufçuların yaptığı tarife hep zevk ve hallerini yansıtırlar. İlim diliyle yapılacak tarif zevk diliyle fıtratla yapılacak tariften daha kapsamlı ve dili daha kuvvetlidir. Kardeşlerim Allah hepimizi zühd sahibi yapsın. Kalbi ince Rabbına teslim olanlardan eylesin. Zühd, ahirette sana fayda vermeyecek şeyleri, vera ise ahirette zararından korktuğun şeyleri terk etmendir. Belki de bu tanım zühd ve vera hakkında yapılan en kapsamlı tariflerden bir tanesidir. Dünyaya değer vermek kepekli ekmek yiyip aba giymek değil uzun vadeli ameller peşinde koşmamaktır. Allah bizlere merhamet etsin. Allahu Teala dünya sevgisini dost ve sevdiklerinden söküp almış ve seçkin kullarını bundan korumuştur. Çünkü Allah dünyayı onlar için seçmemiştir. Her milletin bir imtihanı vardır. Muhammed ümmetinin imtihanı ise dünya malıdır kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca boyluk içindeydi. Allah azze ve celle onun ellerini hayırla doldurdu ve o da Rabbinin sevdiği her yere onları sarf etti. Vefat ettiğinde kendisine ganimet olarak düşen beni Nadır ve Hayber topraklarından bir kısmına sahipti. Ali ve vesselam güzeli sever fakat israf etmek sizin ondan faydalanırdı. Hiçbir zaman dünya malını evinde tutmadı. Hep paylaşmayı hep onu insanlara infak etmeyi düşündü ve öyle de yaptı. Bakın sahabelerin son hallerine hepsi oturmuş, öngür öngür ağlamıştır. Kendisini ziyaret eden başka bir sahabe ona neden ağlıyorsun? Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın falan yerde falan meseleden sonra falan cennetliktir dediğini duymadın mı? Bu söz senin için hem dünyadayken cennetlik olduğun müjdelendiği halde neden ağlıyor görüyorum seni dediğinde ağlayan adamın üzüntüsü kat kat artıp bilmez misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde yanında 2-3 dirhemden başka bir şey yoktu. İşte kapları üçü geçmezdi. İşte yatağı hurma kabuğunun nifiyle doluydu beni seven arkamdan benim gibi gelsin demedi mi? İşte benim cariyelerim, işte benim malım, işte dirhemlerim diyerek hep biz bunların yarışına düştük. İşte ağlamam bu yüzden demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki züht elimdeki malla cömertlik yapma duygusunu Dünyayı sevmek ise sevinçten dolayı cömertlik yapma duygusunu doğurur. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Züht kişinin elindeki malla cömertlik yapma duygusunu, dünyayı sevmek ise sevinçten dolayı cömertlik yapma duygusunu doğurur. Öyle değil mi? Birisine Falan bak geliyor filan müjde verdi deyince hemen bir hediye verir değil mi? Bu dünya sevgisindendir. Ama Allah'ın verdiği bir maldan bir mülkten insanın cömertçe kişilere bunları dağıtması nedir? Bu da zühdendir, takvadandır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nezretmeyin, adak adamayın bu cimriden mal çıkarmaya benzer hadisini hatırladınız mı? Allah'ın ona ihtiyacı var mı? Yok. Başka zaman kesip de Allah yoluna dağıtsa ya. Ama ada kadanan yerlere bakın, hep başına gelen bir bela, bir musibet, bir hastalık veya şundan, muhakkak bir sebebe binaya koyar. İşte sebepsiz yaparsan bu senin zühdünden takvandandır. Ama buna rağmen nezrini yerine getir diyor. Evet kardeşlerim, zühd dünyaya yok olacak gözüyle bakmaktır. Eğer dünyaya bu gözle bakarsan, dünya senin gözünde küçülür ve ondan yüz çevirme kolaylaşır. Eğer dünyaya yok olmayacak şekilde değil de, ya bunun yaşlılığı var parasızlığı var, yaşantımın sonu var, dünya hiç bitmeyecekmiş gibi amel etmeye çalışırsan, bu sefer dünyadan ayrılacakmış gibi amel işleyemezsin. İşte zühd dünyadan, dünyadan göçecek gibi, dünyanın yok olup gideceğini hesaplayarak bakma düşünmedir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabının ganimet mallarına böyle iştahla baktığını görünce ona dönüyor diyor ki neye bakarsan bak gözün sana hasret olarak geri gelecek diyor neye bakarsan bak gözün sana hasretle geri gelecek diyor yani baktığın her şey fani olacak diyor peki bizler nasıl bakıyoruz dünyaya Tabi bir çocuğun, bir genç kızın, bir evli kadının, yeni çocuklu bir ailenin, orta yaşlının, çok çok yaşlının bakışı hep farklı değil mi? Herkes farklı farklı düşünür. Hiç genç olan anne babanın cebinde sakız, çikolata, leblebi çekirdek, can yani küçük çocuklara verecek bir şey bulundurduğunu görür müsünüz? Yok. Ama yaşlı ebelere, nenelere, dedelere bakın bir çocuk gördüğünde hemen başlarını okşadığını onların eline bir şey tutuşturarak onların yüzündeki o sevinci gördüğünü ve bununla neşelendiğini görürsünüz. Bakın bu ameli yaşlılar işlerde neden gençler işlemez? Neden bekarlar işlemez? Çünkü her duygu her insanda var ama her yaşa göre bir terbiyesi var İşte verme cömertlik de bir müslümandaki ile inancı tam oturmamış veyahut inançsız bir insandaki de aynı değildir zühd nedir biliyor musunuz kulun malik olduğu dünya malı elinden çıktığında bir rahatlık duymasıdır Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdayken kendisini 3-4 altının meşgul etmesi ve hemen namazdan sonra evine gidip onları dağıttıktan sonra namazda bunlar beni meşgul etti de onları dağıttım deyip rahatlaması gibi. İşte züht budur kardeşlerim. Züht kalbi sebeplerden uzaklaştırıp mal ve mürkten eli eteğe çekmektir. Züht, kalbin hiç zorlanmadan dünyadan vazgeçebilmesidir. Aynen Osman'ın o kervan dolu, kervanı malland dolu geldiğinde Medine'de kıtlık olduğunda tüccarların hepsi toplanıyor. Bire kaç istiyorsan Verelim malı bize ver dediklerinde Osman ben bugün bire 700 verene bu malı satacağım deyince tüccarlar amma da tamahkar olmuşsun sen böyle değildin diyerek yanından gitmişlerdir. Halbuki Osman Medine'de kıtlıktan ne kadar etkilenen Müslüman varsa hepsini tek tek tespit etmiş getirdiği kervandaki bütün malı onların hepsine infak etmeden evine dönmemiş ve evine de hiçbir şey götürmemiş, unutmuştur. İşte züht, kalbin hiç zorlanmadan dünyadan vazgeçebilmesidir. Yine kardeşlerim, insanın emelleri bitmez, hayalleri bitmez. Benim torun 7 yaşında, Oyun oynuyor. Dede diyor büyüyünce ben sana Ferrari alacağım diyor. Dört çarpı dört jip alacağım. Seni de gezdireceğim anca sığarsın diyor. Bakın züht kalbin elde edemediği şeyleri düşünmemesidir. Züht kalbin elde edemediği şeyleri düşünmemesidir. Züht uzun emeller peşine düşmemektir. İşte insanın kalbini boyunlu yönlendirmesi kalbini eğitmesi de sağlam bir bilgiden sağlam bir tevhidden geçer kardeşlerim. Evet. Demek ki zühd dünyanın kendisine yönelmesine sevinip şımarmama sırt çevirişine de üzülmemedir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin düşünün Allah kimini fakir kimini zengin kılmıştır herkesin değişik halleri vardır kimi çirkin, kimi güzel kimi geçimli, kimi geçimsiz, kimi tembel kimi çalışkan, kimi ceval herkesin yaratılışında Allah'ın takdir ettiği bir şey vardır ama züht fakirliğe razı olur Allah'a güvenmektir. Zülh, dünyanın o güzelliklerine, altınına, gümüşüne değer vermemektir. Yani, kulu Allah'tan alıkoyacak her şeyi terk etmedir. Bu her şey derken, günlük yaşamımızdaki Allah'tan alıkoyan her şeyi şöyle bir gözümüzün önünden geçirmeliyiz. Düşünün kardeşlerim, insanları yetiştiren onlara terbiye eden konuşmayı öğreten anadır. Baba değil. Bir ananın görevi sadece çocuğun üstünü başını temizleme yedirme, içirme, uyutma hastalandığında başında durma değildir. O çocuğu Allah yoluna iyi bir kul olarak yetiştirmedir. Nasıl ki bir binanın inşa edilmesinde temelinden tuttağa çatısındaki kiremete kadar elemanları varsa bir annenin de babanın da çok dikkat etmesi gereken huyları hasletleri vardır. Eğer anne baba kendini yetiştirememişse yanında büyüyen kendisinden gelen nesil anne ve babanın huyunu otomatikmen alır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her doğrulan çocuk fıtrat üzerine doğar. Anne ve baba Yahudi ise Yahudi Hristiyan ise Hristiyan Mecusi ise Mecusi Müşrik ise Müşrik yapar diyor ya işte sen yaşamınla çocuğunu yetiştiren birisisin. Çünkü çocuğunun önünde numune, örnek sensin eğer sen dünyaya önem veriyor zevk sefa içinde yaşamayı istiyorsan ve dünyayı küçük ve değersiz görmüyorsan ve bunun izlerini kalbinden silemiyorsan çocuğun da unutma ki senin peşinden aynı şekilde gelir. Kardeşlerim Allah hepimize takva versin, hayır versin demek ki züht eli mülkten, kalbi dünya peşinden koşmaktan alıkoymaktır. Ama bir kimse üç haslete sahip olmadıkça kalbin inceliklerini de yakalayamaz. Riyasız amel isteksiz söylenen söz, baş olma duygusunu taşımaksızın elde edilen şeref. Üçü çok önemlidir kardeşlerim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve riyadan bahsederken ne diyor? Sahabe diyor ki Allah ondan razı olsun. Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Yanımıza diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem çıkageldi. Tekrarlayacağım. Size diyor bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Verey Allah'ın Resulü. Bu küçük şirk. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diyor. İlk defa duymuş sahabe. Bakın Allah Resulü ve vesselam sahabenin ilk duyduğu bu kelimeyi yanlış anlamaması için ona nasıl izah ediyor? Çünkü sahabe şirki duymuş ama küçüğünden haberi yok büyükle küçüğü birbirinden ayırt edebilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz diyor namaza dursa namaz kılarken birinin de kendini izlediğini görse ve namazı ona beğendirmek için güzelleştirse işte bu olabilir misiniz diyor bu küçük şirktir yani riyadır diyor ve Mişkat'te gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karanlık bir gecede kapkara bir taşın üzerinde kapkara bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyor. Allah hepimizi riyaya düşmekten korusun. Demek ki o kadar tehlikeli o kadar büyük bir bela ki Deccal ta Nuh Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin kavmini korkuttuğu ve sakındırdığı bir bela. Ama buna rağmen riya ondan da büyükse çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimize hem arkadaşımıza hem de gönlümüze. Demek ki riyasız amel isteksiz söylenen söz ve baş olma duygusu taşımaksızın elde edilen şeref insanın zühtün hakikatini anlamaya sebep kılıyor. Allah hepimize hayır versin. Züht ihtiyacı yokken cömertlikte bulunma ve muhtaçken cömertlik etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Haşr suresinin 9. ayetinde onlar diyor kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler kendileri ihtiyaç içindeyken kendi nefislerini onlara arz ettiler ve Allah onlara hayret etti Allah onlardan daha oldu diyor Allah o sahabenin iman ettiği gibi iman edin derken bu yönlerin hepsini gözünüzün önünde tutun diyor kardeşlerim eğer bizler kendi imanımızı örnek alırsak ancak hevayi nefsi ilah edinmeye doğru gider ve bu sefer verdiğinde sevinen yokluğunda üzülen duyguları net olmayan hayata bakışı net olmayan geçimsiz birisi nasihat istediğinde onu hayra yönlendirmeyen ve sadece duygu yoklu konuşan insanlar oluruz halbuki Allah bizim böyle olmamızı istemiyor ileriye dönük düşünme eleştireceğine nasihat etme ve kendinden daha akıllı daha nasihatkar daha iyi düşünebilen insanlara nasihat etme değil nasihatını dinleme eğer cahil alimin kıymetini bilse cahil olarak kalmaz alimin yanında cahil alime nasihat ederse alimi kızdırır ama insan ahmaksa ahmak da toprak kap gibidir ne tamir olur ne de yeniden imal edebilirsin aleyküm selam evet kardeşlerim züftün yönleri de vardır haramı terk etme ihtiyaçtan fazla olan helalı terk etme Allah'tan alıkoyan her şeyi terk etme Allah bunu anlayanlardan eylesin. Demek ki zühd kolun uzaklaşılacak bir şeyle olan isteğini kalpten tamamen yok etmesidir. Yani Allah dışındaki Allah'a götüren yolu kesen her şeyden insanın uzak durmasıdır kulun masivaya duyduğu isteği kalbinden söküp atmasıdır. Günahla irtibatını kesmektir. Yani Allah korkusunu bütün damarlarında hissetmektir. Muhakkak ki bunu anlamada da bazı yollar var kardeşlerim. Haramı terk ettikten sonra Azarlanma korkusuyla şüpheli şeyleri bile terk etme, küçük düşmekten çekinme ve fasıklarla işbirliği yapmaktan nefret etmektir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, helal da belli, haram da. Fakat diyor bu ikisi arasında insanların çoğunun bilemediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden korunursa haramdan da korunur. Kim de bu şüpheli şeylere düşerse harama düşer diyor. Tıpkı diyor koruluğun etrafında sürüyü ortlatıp da oraya düşmekten korkan çoban gibi diyor. Dikkat edin her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlarıdır. Dikkat edin vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi bütün vücut düzelir. O bozuldu mu bütün vücut bozulur. İşte o et parçası kalptir diyor. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Demek ki helala ve harama bir Müslüman çok dikkat edecek ve bu dikkat etmesinin neticesinde tezahür eden de dininin ve namusunun korunmasıdır. Ama şüpheli şeyler helal ile haram arasında bir sınırdır. Allah Azze ve Celle her iki zıttın arasına bir sınır koymuş. Mesela ölümle kabir hayatını ne yapmış? Dünya ile ahiret arasında, günahları imanla küfür arasında, arafı cennet ile cehennem arasında bir sınır koymuş. Mesela haç farzının yerine getirildiği yerlerden her ikisinin arasına ikisine dahil olmayan bir sınır koymuştur. Evet. Haramları terk ettikten sonra şüpheleri terk etme ancak haramları terk ettikten sonra olur. Azarlanma korkusuyla yani yani Allah'ın kendisini azarlamasından korkması, konunun şüpheleri terk etmesine sebep olur. Küçük düşmekten çekinme, insanların yanında noksanları ortaya çıkıp, onların gözünden düşmek değil. Allah katında noksanların ortaya çıkıp, onun gözünden düşmekten çekinir. Eğer insanların gözünden düşmekten çekinmek, yerlecek bir şey değil, Hatta daha güzeldir dersen asıl yerilecek davranış korun sadece insanlardan çekinip Allah'tan çekinmemesidir. İbn Mace'nin Kitabül Zühd'de şöyle bir rivayet gelir kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi Küçük düşmek nedir bilir misiniz der? Sahabeler Allah onlardan razı olsun Ey Allah'ın Resulü bir Müslüman diyor Yapamayacağı bir işin altına girer Ve onun altında boğulur Ve insanların nazarında küçük düşer diyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Bu sizin anladığınız gibi değil Kişi diyor Bir münker görür Ve ona mani olacak da Güç kendisinde vardır Mani olmaz çeker gider diyor Allah Azze ve Celle kıyamet gününde o kulu çağırır ey kulum falan yerden geçiyordun ve orada da bir münker vardı sen de onu gördün ve ona mani olacak gücün vardı ne yaptın der diyor ilmiyle her şeyi bildiği halde o kul der ki korktum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu arada işte küçük düşmek budur diyor Allah Azze ve Celle asıl korkman gereken ben değil miydim diyor demek ki kardeşlerim din fıtri hasletleri fıtri düşünceleri ne yapıyor terbiye altına alıyor ve öğretiyor eğer Kur'an ve sünnetten bizler bu nasları öğrenmesek Küçük düşmeyi ne olarak ele alırız? İnsanların hoş görmediği, çirkin gördüğü, değer vermediği bir şeyle onların yanına, karşısına çıktığımızda onların alay etmesi, dudak bükmesi değil mi? Ama bakın Allah indinde küçük düşme nasıl tarif ediyor? Allah anlayanlardan eylesin. Fasıklarla işbirliği yapmaktan bir Müslüman nefret etmelidir. Fasıklar dünyanın çekici noktalarına şüşürler. Bu yerler ağzına kadar dolup taşar. Ama bir Müslüman, bir mümin onlara tenezzül bile etmez ve oradan uzak durur. Fasıklarla beraber olmaktan da nefret eder. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Demek ki imanı seven küfürden, fısktan, isyandan nefret edecek, iğrenecek. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Boş vakit elde edip ihtiyaç fazlası olan şeyleri terk etme kalbin istikrarsızlığını yok etme peygamber ve sıddıkların zinetiyle zinetlenmektir. Allah Resulü ve Vesselam hiçbir zaman vaktini boşa geçirmezdi. Bir Müslüman da boş vakitleri değerlendirmek zorunda. Düşünün şimdi... Geçmişteki bir sahabe kadınıyla... Günümüzdeki sahabe kadının... Yaşamdaki eşitliği aynı mı? Değildim... Bir çamaşır yıkamada... Ya kuyuya gidecek... Su çekecek... Yahut kokuşmuş... Birçok şeyin... Leşlerin bile içine atıldığı bir yerden... Su getirecek... Belki kaynatacak... Kaynatmak için ta çöllere gidecek bir şeyler getirecek. Yani o kadar çok meşgalesi var ki. Peki buna rağmen o sahabe kadınları bize örnek mi? Ben diyor bazı günlerimde namaz kılamadığım günde mescidin yanında hamur yoğurmuş ekmek yapıyordum. Ben diyor işte kaç akşam peygamberin dilinden şu soruyu öğrendim bakın mescidin içindekini dinlemek için dahi mescidin yanında iş yapıyor kadın oradan kulağına bir şey gelsin diye bir kazayı hacet için ne kadar yere ve karanlığı bekliyorlar biliyor musunuz tuvalet yapma öyle bir teşkilat o günlerde olmayan bir şey o hallerinde bine bile o sahabe kadınlarının zühdüne takvasına verasına bakın günümüzde her şey otomatik olan çamaşır makinası bulaşık makinası yani bir yerden bir yere gidecek arabası uçağı olan şu düzenin insanına bakın hangimizin imanı daha fazla olması gerekir hangimiz Allah'a daha takvalı daha yaklaşan olması gerekir. Şöyle insanlar kendisini bir kontrol etsin kardeşlerim. Allah Resulü Hanisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki şey var ki bunu kaybetmeden kıymetini bilmezsiniz diyor. Boşa geçen zaman ah şöyle yapsaydım, vah böyle yapsaydım, tüh şöyle olsaydım. Haramsarlıklarla veyahut mızmızlıklarla veya şikayetlerle sonra da kalan ömrünü o şikayetlendiği günlere ağlamakla geçiren insanlar Veyahut Allah'ın haramlarını çok rahatlıkla yapıp fıtri hasletlerini bozan vücut sağlığını bozduktan sonra Keşke şu münkeri içmeseydim, keşke şöyle yapmasaydım deyip ağlamalar, sızlamalar Allah Hakk'a, hakikate kulak verenlerden eylesin. Evet, unutmayalım ki haramı terk ettikten sonra Allah Azze ve Celle'nin kendisini azarlanması, azarlama korkusuyla şüpheli şeyleri terk etme, Allah indinde küçük düşmekten çekinme ve fısk işleyen inşa insanlarla birlikte olmaktan Nefret etme müminin şiarı olmalıdır. İnşallah oluruz. İnşallah oluruz. Ama yaşadığımız topluma göre düşünme, anlama, algılanma olursa bu çok zordur. Mesela Nisa 88'i çok okudunuz mu? Ne oluyor ki o müminlere diyor? O münafıklar hakkında iki parti oluyorlar. Halbuki onlar iman ettikten sonra işlemiş olduğu günahlardan dolayı Allah onların kalplerini ters düz yaptıktan sonra diyor. Muhakkak ki kardeşlerim bizler iyi niyetle fıtri hasletlerle birçok şeyleri değerlendirebiliriz ama ölçü din olursa inanın hiçbir fitne fesat ve Karkaşalık hiçbir zaman gündeme gelmez. Allah vaktini iyi değerlendirenlerden eylesin. Buraya neden girdim? İnsanların vaktini bozuk para gibi harcayan en önemli meselelerden birisi gıybettir, dedikodudur, nemmamcılıktır ve boş şeylerle uğraşıp zamanı öldürmektir. Televizyonu falan katmıyor mu artık? Çünkü televizyon giren eve ben artık imanın gireceğine inanmıyorum. Melek demiyorum. İmanın gireceğine ben inanmıyorum artık. Vakti değerlendirme bütün vakitlerde de ya Allah'a yaklaştıracak ya da yaklaşmaya yardımcı olacak yeme, içme, uyuma İstirahat etme gibi işlerle insanın meşgul olması gerekir. Çünkü kul mübahları Allah'ın hoşnut olacağı amelleri yapmaya ve hoşnut olmayacağı işlerden kaçınmaya yardımcı olsun niyetiyle yaparsa bu mübahlardan tam bir lezzet alsa bile boş vakitlerini değerlendirmiş olur vaktin güzel nimetler ve lezzetlerin terk edilmesiyle değerlendirileceğini zannetme kardeşlerim Allah'ı tam manasıyla seven sadık kulun yemesine içmesine istirahat anında Allah'a kalben ve ruhen yaptığı yolculuk bazen bedeni ibadetlerle yaptığı, yaptığı yolculuklardan daha kolay Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Düşünün, nefes dünyanın güzelliklerinden birini tadınca, bulunan hemen kuvvet kazanır ve sevinç duyar. Halbuki kulun kalbi, ancak Allah'ın zikriyle mutluyun olur. Eğer dünyadaki herhangi bir şey size çok zevk veriyor, o sizi mesut ediyorsa çok dikkat edin. Kur'an'ı çok çok okuyun. Bakın Süleyman Aleyhisselam'la alakalı kıssaları şöyle tek tek çıkarıp okudunuz mu? Dora atlarını çok seviyor bir gün onları severken kendisine farz olan ikindi namazını kaçırıyor keraata giriyor aklına geldiğinde kendisini bunlar oyaladığı için hepsini Allah yoluna kurban ediyor okudunuz mu bunu sahabenin bir tanesi bostanında namaza duruyor namazda güzel bir kuş geliyor ötmeye başlıyor sıçlamaya başlıyor onu seyretmekten kılmış olduğu namazı unutuyor ve namazdan sonra Alimrandaki randaki siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek mümin olamazsınız ayeti aklına geliyor ve o bostandan başka malı da yok geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü ben şu bostanımı Allah'a ve Resulüne infak ettim diyor çünkü Allah kitabında böyle diyor diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bunlar yaşandı. Bunlar inandı ve inandıklarını hayatlarına geçirdiler. Öyle insanlardı. Peygamberlerin sıttıkların zinetiyle zinetlenelim. Çünkü onlar dünyaya değer vermeyen gerçek zahitlerdi. Her ne kadar Dünya ile iç içe olsalar bile gayeleri dünya değildi. Onlar daha yüce bir gayeye yöneldiler ve dünyaya değer vermediler. Dünya müminin hapishanesi, kafirin cenneti dediler. Evet kardeşlerim, Allah kalbimizi kendi sevgisine azametine yönelenlerden eylesin. Rabbin dünyayı gücün gözünde küçümseyen, ahirete yönelen ve ona gereği gibi önem verenlerden eylesin. Zannedersem zühdle alakalı sol kadar yeterli. İsterseniz verayı işleyelim. Biraz anladık değil mi? yoksa verayı bir dahaki dersem istersiniz am ecma Allah onlardan razı olsun zühtle takvaylan alakalı bize oldukça bol malzeme gelmiştir kardeşlerim çünkü Ahmet bin Hanbel'in kitabı zühtü Abdullah İbn-i Mübarehin kitabı züht ve reka'yı, İmam Bukhari'nin kalbin incelikleri babı ve hadis kitaplarının hep böyle baktığınızda muhakkak züht babları vardır. Bunlar bize, bunlar bize her zaman hayır kazandırmıştır. Unutmayalım ki, kalbin incelikleri, zühtü, tamamen tevhidle alakalı meselelerdir. Onun için güzel düşünme, güzel anlama, güzel hayata geçirmek için okuyun kardeşlerim. Ben çobanlık yaparken ineğin bu kadar süt verdiğini hep merak ederdim. Bizim bir ala ineğimiz vardı. Bir zamanlar Devlet böyle almaya teşvik etmişti. Normal Anadolu sığırı 4-8 kilo 10 kilo verirken o ala inekler bunun 4 katını verirdi. Çocuk haklı ben onları incelerken baktım ki hakikaten ala inekler yerken daha bir iştahla yiyor. Suyu içerken öbür sığır mızmızlanarak içerken bu kova kova içerdi. Öbür Anadolu sığırına baktığımızda eti azken ala inek onun iki katıydı. Doğurduğu bir buzağı dahi neredeyse Anadolu sığırı gibi olurdu bir ay içinde. Nasıl ki o hayvan o otlama o sudaki hırsla sabah akşam devamlı süt veriyorsa ilim de böyledir kardeşler. İlim de böyledir. Allah hakkıyla ilmi anlayanlardan eylesin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, sevdiği insanların arasına girmeyi ve sevdikleri o insanları sevmeyi bizlere nasip etsin. Peygamberlerin sıttıkların zinetiyle ziynetlenmeyi nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa enti estağfurika ve tuğbili velhamdülillahi rabbil alemin. soracağınız soru varsa konuyla alakalı buyurun yoksa ben müsaade istiyorum amin Ecmail.